En makbul Evliya Kerameti Çok Olan mı? Akla şöyle bir soru gelebilir. Abdülkadir-i Geylani Hazretlerinden görülen olağanüstü haller ve kerametler o kadar çoktur ki, başka hiçbir velide bu kadar keramet görülmemiştir. Bu durum onun diğer bütün evliyalardan daha yüksek olduğunu göstermez mi? bu konuda İmam-ı Rabbani Hazretleri şöyle buyurmuş. Olağanüstü haller ve kerametlerin çok olması, kişinin daha üstün olmasını gerektirmez. Hiç harikası görülmeyen bir veli, harikaları ve kerametleri çok görülen bir veliden daha üstün olabilir. Şeyhlerin Şeyhi İmam Sühreverdi Hazretleri, Avaruf-ül Marif adlı eserinde, evliyanın harikalarını ve kerametlerini anlattıktan sonra şöyle buyuruyor. Bunların hepsi, Allah Teâlâ'nın ihsanlarıdır. Dilediğine ihsan eder. Fakat bunlardan hiçbiri verilmeyen bir veli, bunların hepsinden daha üstün olabilir. Çünkü harikalar ve kerametler, yakini, güveni artırmak içindir. Kendisine yakin ihsan edilmiş olanın kerametlere ihtiyacı kalmaz. Bu kerametlerin hepsi, kalbin zikre alışması nimetinden daha aşağıdır. Harikaların çok görülmesini üstün bilmek, Hz. Ali'nin radiyallahu anh iyi ve üstün hallerini görerek onu Hz. Ebu Bekir radiyallahu daha üstün bilmeye benzer. Çünkü onda bu kadar üstün ve iyi haller görülmemiştir. Allah hepsinden razı olsun. Kardeşler, İmam-ı Rabbani Hazretleri şöyle buyurmuş. Harikalar ve kerametler ikiye ayrılır. Birincisi Allah Teala'nın zatına, sıfatlarına, işlerine ait olan bilgiler ve marifetlerdir. Bunlar akıl ve düşünceyle elde edilemez. Allah bunu seçtiği kullarına ihsan eder. İkincisi ise bütün yaratılmışların şekillerini keşfetmek, madde alemindeki bilinmeyenleri bulmaktır. Birinci kerametler doğru yolda bulunanlara Allah Teala'nın çok sevdiklerine verilir. İkincisi, doğru yolda olana da, bozuk yolda olana da verilebilir. Çünkü istidraç sahibi olan kafirlerde de bu ikinci türden olağanüstü harikalar görülmektedir. Buradaki kerametlerin birincisine Allah Teala şeref ve kıymet vermiştir. Bunları yalnız sevdiklerine ihsan etmiştir. Düşmanlarını bunlara ortak etmemiştir. Cahillerse bu olağanüstü hallerin ikincisine kıymet vermişlerdir. Onları üstün ve yüksek görmüşlerdir. Bunları kafirlerde bile görünce, kalın kafalı oldukları için onlara neredeyse tapınacak olurlar. Onların iyi ve kötü her isteklerine boyun eğerler. Bu ahmaklar belki de bu olağanüstü hallerin birincisini harika olarak bile görmezler ve onu keramette saymazlar. Olağanüstü haller denilince yalnız ikincisini anlarlar. Keramet denilince, yalnız yaratılmışların madde aleminin bilinmesini ve gayplardan haber verilmesini zannederler. Mahlukların bilinen veya bilinmeyen hallerinden haber verilmesinin ne kıymeti ve hangi şerefi olabilir ki? Bunların bilinmemesi, bilinmesinden belki daha uygundur. Mahlukların hallerini, inceliklerini unutmak belki daha yakışık bir hal alır. Çünkü şerefli ve kıymetli olan ve saygı göstermeye üstün görmeye en layık olan ancak Allah Teala'nın marifetidir. Hacı Abdullahı Herevi Hazretlerinin Menazilü Saire'in adlı kitabında ve buna kendi yaptığı şerhinde şöyle buyuruyor: Tecrübeyle anladım ki marifet sahibi olanların feraseti Allah Teala'ya yarayan kimselerle ona yaramayan kimseleri ayırmak demektir. Bu da Allah Teala'yı zikredenleri ...ve cem makamına kavuşanları tanımaları demektir. Marifet sahiplerinin feraseti işte budur. Açlıkla ve insanlardan kaçarak çile odasında yalnız yaşamakla nefislerini temizleyip parlatan... ...ancak Hak Teala'ya manen yaklaşmayanların feraseti ise... ...cisimleri, maddeleri keşfetmek ve mahluklarla alakalı gaybi bilgiler vermektir. Bunlar yalnız mahluklardan haber verirler. Çünkü... Hak Teala ile aralarında perde vardır. Oysa asıl marifet sahipleri Allah Teala'dan kendilerine gelen marifetlere kavuşmuşlardır. Hep Cenabı Hak'tan haber verirler. İnsanların çoğu Hak Teala'dan kesilmiş, uzaklaşmış olduklarından ve hep dünyayı düşündüklerinden, maddeleri keşfedenlere, mahluklardan bilmediklerini haber verenlere kıymet veriyorlar ve onları büyük biliyorlar. Onları Evliya ve Allah Teala'nın seçilmiş kulları zannederler. Hakikatten haber verenlere dönüp bakmazlar. Bunların cenabı ı Hak'tan bildirdiklerine inanmazlar ve bunlar dedikleri gibi evliya olsalardı hallerimizden ve mahlukların hallerinden haber verirlerdi. Mahlukların hallerini bilmeyen kimse bundan daha yüksek olan şeyleri nasıl bilir derler. Bu bozuk ölçüleriyle evliyayı tanımamış olurlar. Doğruyu görmezler ve işitmezler. Allah Teala'nın bu büyükleri, cahillerin gözünden korumuş olduğunu, onları kendisine ayırmış olduğunu, onları kendisinden başkalarıyla olmaya bırakmadığını bilemezler. Eğer onlar halkın halleriyle ilgilenen kimselerden olsalardı, Hak Teala'ya dost olamazlardı. Böyle Allah dostlarından birinin maddelerin, cisimlerin hallerine az bir bakışla başkalarının anlayamadığı şeyleri ferasetle anladıklarını da biz çok defa gördük. Bu evliyanın feraseti, Hak Teâlâ'ya olan ve onun yakınlığına işaret olan ferasettir. Nefislerini temizleyen kafir ve günahkarların yaratılmışları olan feraseti, Hak Teâlâ'yı ve ona yakın olan şeyleri yeterince idrak edemez. Onlarda olan bu feraset, bazı Müslümanlarda olduğu gibi, Hristiyanlarda, Yahudilerde ve başka milletlerde de vardır. Oysa Allah Teâlâ buna kıymet vermez birinci derecede bu işe uygun olan kimselere, Kamil mürşitlere bu nimeti ikram eder.